ve özdeş özbay. İkim için programına hoş geldiniz diyelim. Ben deniz Ömer Madra. Ben yücel sormez. Ben özdeş özbay. Bir de olacak ama destekçimiz Yakaya da önce teşekkür edelim ve hemen e, COP26 dolayısıyla zaman zaman e, bütün e, çeşitli açık radyo programlarında özellikle sabah programlarında COP26'yı takip etmek üzere orada görevli orada çalışan aktivist e, arkadaşlarımızı uzman arkadaşlarımızı da yayına davet edeceğimizi söyleyelim şimdi de işte Bugün de daha önce de duyurusunu yaptığımız gibi Jansin Leylim 350 or Türkiye'den orada takip etmekte. Şimdi neler olup bitiyor ikinci gün oldu onu konuşacağız. Evet Jans merhaba. Merhaba Ömer hocam merhaba Özdemir merhaba Yücel Bey. Merhabalar. Nasıl vaziyetler? Valla vaziyetler bekleyeceğiniz gibi bu 26 kere aynı şey görüyoruz Aslında şu anda bir de liderler zirvesi dünya liderler zirvesi var dün başladı bugün bitecek ve ben dün giremedim mesela mekana COP'un yapıldığı alana niye almadılar mı seni Hayır yani öyle bir bir <gülüyor> Öyle bir kalabalık vardı ki o sıra da değildi ona. Kalabalık demek gerekiyor herhalde. Ee, yani açıkçası bir Akdenizlilik yapıp birazcık öne bile kaydım ama ilerlemiyordu. Ee, dolayısıyla çıkıp e, onun yerine Fridays for Future'ın e, eylemine gittim direkt. Ee, şu anda burası bayağı karmaşa yani şöyle anlatabilirim Glasgow'da şu anda muhtemelen e, sivilden çok polis var. Birleşik Krallığın her yerinden e, polisler şu an burada. E, bütün eylemler inanılmaz e, bir şekilde polis tarafından takip ediliyor. Özellikle bu liderler zirvesini aynı anda e, cop e, binasının içinde cop'un yapıldığı binanın içinde yapmaya karar verdikleri için. ...işte Putin'i olsun, Modi'si olsun, bütün e, Biden olsun e, geldiği için e, ciddi bir erişilmezlik söz konusu. Yani kopların her zaman eşitsiz ve e, şeffaf olmayan ve e, eşitlikçi olmayan bir şekilde gerçekleştiğini biliyoruz aslında... ...ama bu kop e, diğer bütün e, kopları e, geçer o anlamda... E, Müzakere odalarına girmek için bütün e, sivil toplum ağlarına mesela bir bilet veriliyor. Herkes arasında paylaşmaya çalışıyor onu girip dinleyebilmek için. Ya evet ee, onu duydum. Tam olarak nasıl işliyor bu yani? Ya şöyle normalde e, dediğim gibi zaten her zaman çok eşit olmayan bir şey. Ama müzakere salonlarına girmek için bilet gerekiyor. Diğer kopun alanında... E, Gezip dolaşabiliyorsunuz ama kop alanın içinde müzakere odasına girmek için size sekreterya e, bilet veriyor. E, geçtiğimiz senelerde atıyorum işte 100 bilet veriyorsa sivil topluma e, şu anda bir tane veriyor mesela müzakere başına veya işte 4 tane veriyor gibi e, bir durum söz konusu. Bir de e, komik olan içeride anladığımız kadarıyla pek müzakereleri yapacak insan da yok. Yani Covid Regülasyonları için Yapıyorlar bunları desek e, insanları hani Öyle bir kalabalık içinde iç içe Tutuyorlar ki içeri almak için Yani pek mantıklı bir Açıklama olmuyor gene Dolayısıyla şu an Covid e, Bahanesiyle Kop çok daha Eşit olmayan bir şekilde ilerliyor. E, yani bu saatten sonra Zaten bizim beklediğimiz şey biraz daha Küçük ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin işte küçük ada ülkeleri koalisyonlarının vesaire e, açıklamalarını dinlemek. E, buradan açıkçası daha fazla yeni bir şey çıkmasını beklemiyoruz. Yani bu kopun sonunda bir anda iki haftanın sonunda e, böyle dünyayı değiştirecek bir şey çıkmayacak. O şimdiden e, biliniyor. Evet. Esas olarak tabi yani büyük başlardan diyeyim Putin, Modi gelmediler. Onlar hatta Bolsonaro da, hatta Xi Jinping bile bir video konferansta katılacağını söylemesine rağmen ondan da vazgeçti. Yani bir tek büyüklerden işte şeydi e, Türkiye'den de. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son dakikada vazgeçti. Güvenlik yeterince tedbir alınmadığı gerekçesiyle katılmadı. Dolayısıyla orada bir problem var. Fakat şeyin özellikle bir de ada devletleri dedin Cansın, onların da bir kısmı çeşitli sebeplerden dolayı işte ya bize problemlerinden ya aşı bulamadıkları için ya da paraları olmadığı için onlar da dışarıda kaldılar. Yani küresel güney denilen yerden pek çok ülkenin sesi duyurulamadı iklim zirvesinde diye. Şimdi özellikle de aşı apartheidinin yani aşı eşitsizliğinin bayağı Birleşik Krallığa seyahati engellemesi dolayısıyla ortaya çıkıyor. Öte yandan da ama bütün gördüğüm çeşitli yerlerden başta demokrasina olmak üzere çeşitli yayın organlarından gördüğüm kadarıyla da yerliler ve diğer halkların mücadelesinde umut verdiği kopa biraz onlardan da bahsetme imkanı buluruz herhalde. Ee, tabii bu arada Modi geldi. Dün burada hatta e, büyük bir e, Hindistan açıklaması yaptı. Ha, öyle mi? Ha, ben atladım onu. Ee, Net sıfır e, hedefi açıkladı. İşte e, bayağı e, yer kaplayan açıklamaları oldu ama... 2070 hatta, demiş değil mi? Doğru doğru. Evet, evet, evet. Yani bir yandan gelişmiş ülkelerin 2050 hedeflerine bakınca e, 2070, Hindistan'ın 2070 hedefi çok da e, bana şey gelmiyor açıkçası. E, şaşırtıcı gelmiyor. Evet yani muhtemelen hayatta olmayacağız çoğumuz <gülüyor> o sırada. Dolayısıyla çok eyleme dökülecek bir e, şey değil. Fakat e, hiçbir şeye dayanmayan, kısa planları olmayan e, 2050 net sıfır hedeflerinden çok daha farklı e, görmüyorum. Ama dediğiniz şey çok doğru. Yani şu anda aslında burada olan şey tam anlamıyla o e, aşı. E, aşı apartaylığında meydana gelen şey iklim eyleminde de meydana geliyor aslında. Yani mevzu şu e, Birleşik Krallık bu aşıların işte patentlerinin e, kısa süreli de olsa e, ertelenmesini işte geciktirilmesini isteyen şeyi reddetti. Ondan sonra dedi ki biz size aşı vereceğiz. Hatta biz 350 orda, ben bu arada küresel ekipteyim 350 org'da ve biz kendi akreditasyonlarımızı genç aktivistlere verdik gelişmekte olan ülkelerden ki aşı bu Birleşik Krallığın vereceği aşıya ulaşabilsinler diye bunların yarısına aşı zamanında gelmedi bile hani onlara verelim onlar gelebilsin dememize rağmen. Benim kendi vizem bir ay sürdü. Cuma günü belli oldu. Cumartesi gelecektim. Cuma günü belli oldu gelebileceğim. Şimdi o yüzden zaten açarken hep bu çok daha eşitsiz bir kop diye söyledim. Çünkü gene bir kuzey ülkesinde inanılmaz pahalı bir yerde. Bir de afet kapitalizmi gibi kop kapitalizmi var şu anda. Bir yerde kalmak yani... Açıkçası bir tane yatağın olduğu bir odayı tutmak e, bizim ülkenin e, bir dört kişilik ailenin yıllık gelirine e, tekabül ediyor adeta. E, e, ve... Bütün oteller dolmuş zaten. Tabii tabii yani e, bayağı Edinburgh'da falan kalıyor herkes. E, bir sürü başka yerlerde kalıyor. E, bulamadığı için gelemeyenler var. E, tabii bu da şeyi etkiliyor Ömer Hoca'nın da dediği e, küçük ülkelerin ve ada ülkelerinin gelememesi. Yani... Aşıya ulaşamadıkları için gelemeyenler var. Sesli yani ve burada kopların bir buçukun e, herhangi bir şeye ulaşmasında, herhangi bir başarıya ulaşmasında her zaman zaten küçük ülkelerin e, şeyler e, çabalarıyla oldu. Dolayısıyla onların burada yeterince temsil edilmemesi zaten çok önemli bir sorun. E, vize olsun, aşı olsun, işte fiyatları olsun artı. Ee, bu ada ülkelerinin çoğunun e, Britanya gibi bir altyapısı yok. Covid'le karşılaştıklarında onunla mücadele edecek. Dolayısıyla kendi adalarına buradan e, Covid götürmek de istemiyorlar. O da bir e, çekinceydi. Dolayısıyla şu anda e, burada ilginç bir silk var. E, bizim burada olma sebebimiz aslında biraz daha... E, işte yerel toplulukların işte ön saflarda çalışanların seslerini yükseltmeye yönelik olarak biraz daha işte bir buçuktan geri basmaya çalıştıkları için işte bir buçuğun daha fazla üstüne gitmek ve bu bir buçu tutturmak için gereken parayı üstlerine düşen parayı zengin ülkelerin ödemesi noktasında biraz ee, konuşmak aslında. Yoksa bu kopun sonunda büyük bir e, başarı beklediğimizi söyleyemeyiz. Zaten kop başlamadan önce ne çıkacağı büyük ölçüde belliydi. Evet, ben bir de şeyi de sorayım. Yani bu Friends of the Earth International'ın e, e, Mozambikli, e, Mozambik'ten temsilcisi Dipti Batnagar'la konuşmuşlar Democracy Now!'da bu aşı durumunu bütün kıta boyunca kolaylıkla hayal edebilirsiniz diyor yani apartaya iddiamesinin hiç sebepsiz olmadığını da kolayca anlaşılabilir Mozambik'te şu anda yüzde altı halkın şey yapılmış aşılanmış durumda sadece ve üstelik de viza senin de sözünü ettiğin vize meseleleri Muazzam ve bir de sürekli değiştiriyorlarmış kuralları. Mesela Mozambik son birkaç hafta öncesine kadar kırmızı listesindeymiş Britanya'nın. Sonra e, biz karar verdik gidemeyeceğiz diye düşündük diyor. Ve sürekli A değişiyor. Bugün de kırmızı listeden e, çıkartmıştı. Kırmızı listeden çıkarıldığı zaman da o zaman kalacak otelin parasını da ödeyecekti Britanya. Şimdi ondan da vazgeçti diyor. Yani böyle kendi başlarına, <gülüyor> başlarının çaresine bakmaları gerekir deyince birçok insan da vazgeçmek zorunda kaldı diye felaket bir durum var aslında yani. Benzer bir durum Türkiye için de geçerliydi ama daha önce çıkarıldı Kırmızı Liste'den Türkiye. Evet. Yakın zaman birkaç hafta öncesine kadar aynı belirsizlik burada da vardı. E, aynen ben mesela işte vizeye başvurmadım gitmeyeceğim ben dedim yani karantina falan yapıp orada o parayı ödeyeceğime o para başka yere gider diye düşünerekten gitmeyecektim e, çıkartılınca e, vizeye başvurdum. ya Ama bu e, durmadan değiştirdikleri kurallar vesaire aslında çok ciddi bir PR savaşı veriyor Britanya şu anda yani aylardır çünkü sivil toplum olarak biz zaten bu kopun ertelenmesini istedik ki e, sivil toplum koplarda her zaman çok fazla ses çıkartır işte etkindir vesaire ama bu kopun ertelenmesi gerekiyordu Çünkü bu kadar eşitliksiz bir e, kopun açıkçası e, çok bir fayda sağlamayacağını düşünerek en azından e, işte e, yeterli düzenlemeler yapılana kadar, ertelenmesini istedik ama işte yok biz her şeyi ödeyeceğiz aşı vereceğiz falan ne PR savaşını kazandı büyük ölçüde bir Birleşik Krallık ve kop şu anda yapılıyor yani peki bu aşı verme olayını ben fiilen nasıl işte pratikte nasıl işlediğini anlamadım kargo ile böyle aşı mı gönderiyorlar ya gerçekten ben de anlamadım çünkü şöyle bir şey oldu dediler ki işte herkese bütün delegelere bu arada bu da yani hani e, KOP'larda çoğu zaman işte atıyorum 10.000 bin kişiye e, akreditasyon verilip içeri müzakerelerin yapıldığı alana alınıyorsa en az bir o kadar kişi de o şehre gelir ki e, eylemler yapılsın sivil toplum tarafından. Dolayısıyla zaten akredite olmayan kimse e, buralardan gelemedi. O bir. E, i̇kincisi akredite olduktan sonra aşıyı göndereceğiz dediler. KOP'tan iki hafta önce hala aşının ulaşmadığı yerler vardı. Son anda... Ee, ...işte bir şekilde ayarlıyorlar artık kargoyla mı bilmiyorum. Ee, birkaç kişi duydum aşıyı yaptırabilen ama kendileri de bilmiyor açıkçası nasıl oldu yani. Ee, bir yandan bu aşı apartayda hakikaten gerçek. Yani burada şu anda Glasgow'da radyolarda mesela şey söylüyorlar... ...işte yapabiliyorsanız booster'ınızı işte üçüncü dozunuzu dördüncü dozunuzu yaptırın deniyor mesela... Ee, Dünyanın büyük çoğunluğunda bir doz aşı alamamış insanlar söz konusuyken yani çok gerçekten inanılmaz sert keskin bir şey gözüküyor. Nasıl diyeyim? Fark gözüküyor şu anda zengin ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında yani. Evet bu görülmüş en büyük. Aslında bayağı e, eşitsizliğin doruğa çıktı, e, zengin fakir ayrımın doruğa çıktığı bir yer ve biraz önce de Ümit ile konuşurken de söyleme fırsatımız olmuştu. Yani doğrudan doğruya imamın dediğini yap, yaptığını yapma e, durumundalar diyor yani. Asad Rehman, Rahman özellikle çok ayrıntılı bir mülakat yapılmış kendisiyle COP26 koalisyonunun ne büyük zorluklarla karşılaştığını ama buna rağmen de ümit verici bir mücadele içinde olduğunu anlatan konuşmasında yani COP26 koalisyonunun şimdiye kadarki en geniş ve yaygın koalisyon olduğunu Britanya'da olduğunu bütün işçi sendikalarını inanç e, örgütlerini işte Black Lives Matter gibi şeylerden iklimcilerin revcilerine kadar çevre ve iklim adaleti örgütlerini bir araya getirdiğini yani bir çeşit hareketler hareketi meydana getirdiğini yani bir çeşit meta hareket gibi bir şey yani e, bakalım yani burada COP26'da daha çok bu hükümetlerin şeyinden çok Aktivistlerin ve alt tabandan gelen baskının ne yapacağını merakla bekliyor olacağız. Nasıl görünüyor sana Cansın? E, bu zaten işte koalisyonun açılışı vardı. E, günler biraz birbirine girdi ama dün müydü? Kahra dündü. E, koalisyonun açısında gene Asad Rehman konuştu. E, konuşurlarken şey söylediler. İki sene önce hatta iki seneyi geçti. Evet. Kurduklarında koalisyonu e, ve e, işte çok geniş, daha e, yerel hareketlerle bezenmiş, sendikalarla işte beraber çalışan vesaire e, çok katılımcı bir COP e, gerçekleştirmek istediklerini e, söyledi. Fakat e, ne yazık ki bu olamadı. Önce e, bir sene ertelendi, daha sonra ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi, bu eşitsizlik arasında nasıl olacak derken oldukça zorlu geçen bir süreç oldu onlar için diye de söyledi. Ya burada aslında bu kopta şeyi söylemek önemli belki. Bu şu anda işte zengin ülkeler bir sürü açıklama yapıyor, net sıfır hedefleri, işte büyük iklim finansmanı ile ilgili açıklamalar yapıp durmadan alkış bekliyorlar açıkçası yaptıkları her şeyle ilgili. Fakat üstlerine düşen hakikaten adil Olarak e, vermeleri gereken şeyi yapmıyorlar. Gel, gelişmekte olan ülkelerin şu anda e, elektrik talebi e, dünyanın yüzde seksen elektrik talebinin gelişmekte olan ülkelerde olacak. Yani enerji dönüşümü olacaksa bizim bir buçuk veya hatta iki için e, umudumuz olması için e, burada olması gerekiyor dönüşümün. E, dolayısıyla o iklim finansmanına gerçekten ciddi olarak ihtiyaç var ve 100 milyar dolar vermeleri gerekiyordu 2020 itibariyle 2009'da anlaştıkları e, iklim finansmanıyla değil mi Hillary Clinton'da hatta Evet ve o zamanlar gayet net hatırlıyorum hala yani hani üzerinden kaç sene geçti ve onlar için yani gördük bu pandemi sürecinde fosil yakıt şirketlerine vesaire ne kadar çabuk ve ne kadar fazla teşvik verildiğini Dolayısıyla paranın orada olduğunu biliyoruz fakat bir türlü ellerini, ceplerini atmıyorlar. 100 milyar doları bile çıkartamadılar. Yani kendi aralarında toplayamadılar hakikaten 100 milyar doları bile. 5 ee, bir çıkardılar yanılmıyorsam en fazla. 20 milyar. 80 milyar, milyar diyorlar ama onunla ilgili sıkıntı birazcık da onun hesaplanmasında. Evet. Çünkü... Evet. E, Özel finansı da katıyorlar, özel bankalardan vesaire gelen e, kamu e, şeyi paraları dışında. E, onun dışında kimin ne kadar verdiğini tam olarak hesaplaması değişiyor. Yani e, 80 civarı diyorlar ama bunun ne kadarı bu arada e, borç olarak veriliyor, ne kadarı hibe olarak veriliyor o da belli değil. Yani bunun hibe olarak verilmesi gerekiyor. Yaptıkları şey aslında şu anda küresel güneyi, daha da fazla borçlandırma. Evet Esat Rehman da tam onu söylüyor zaten. Yani durmadan kalenin yerini değiştiriyorlar futbol kalesinin. Öyle uzağa alıyorlar falan diyor. Yani ne plan evet. var ne politika var ne de lafı olmasına rağmen ne de para var ortada diyorlar yani. Ya evet biraz işte mesela e, Boris Johnson e, ajandayı işte o PR savaşı sırasında böyle çok akıllılıkla dört tane C e, diye işte e, coal, cash, cars, canopy yani işte e, kömür, para, e, ağaçlar ve arabalar diye böyle bir e, şey yaptı, slogan yarattı. E, fakat yani cash kısmı yani nakit kısmı Baya büyük sıkıntı yani dediğimiz üzere bu da enerji dönüşümü olacaksa gelişmekte olan ülkelerde olması gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz şey sadece e, arabalarımızı alıp elektrikli yapalım değil orada elektriğe ulaşım. Dolayısıyla e, böyle bir sorun söz konusuyken ve trilyonlar trilyonlarca dolar gerekiyorken bu enerji dönüşümünün olması için gerçekten 10 e, senede 100 e, milyar doları toplayamamaları, öte yandan e, fosil yakıtlara e, bir senede 6 trilyon dolar aktarıldığını işte teşvikler olsun, e, vergi kesintileriyle olsun bildiğimiz e, için yani çok şu anda e, oldukça i, yani iki yüzlü bir durum var e, diyebiliriz. Ha, bir bir ki... de e... ha, pardon Yüce sen söyle. Ee, ben biraz da sokakları merak ediyorum. Greta da orada. Ee, muhtemelen e, orada yaşayan insanlarla beraber dışarıda gelen insanların da bir takım e, aktivizm adına eylemleri oluyor. Bunlar umut verici mi? Onlar or, sokaktaki durum nedir Cansın? Kesinlikle teşekkür ediyorum <gülüyor> bunu sorduğunuz için. Ee, dün e... Şey, Greta ve işte e, FFF İskoçya ve e, küresel güneyden çeşitli çabalarla işte buraya gelmiş genç aktivistlerin e, mitingi vardı parkta. E, gerçekten çok çok etkileyiciydi. Gerçek çok bilgiler... sert konuşmalar yaptılar bu arada. Aralarında Afrika'dan gelenlerin ben izleme fırsatı buldum. Ağlayarak da konuştular. Hem öfkeliydi hem biraz da üzüntülüydüler. Çok bir beklentileri olmadığına da şahit olduk aslında. Sert konuşmalar yaptılar. Hem sömürgeciliğe hem kapitalizme hem siyasi liderlerin hiçbir şey yapmaması meselesinde ya sert konuşmalar yaptılar. Öyle çok ciddi bir e, şey e, kolonyalizm emperyalizm üzerinden çok ciddi bir evet. mesaj verdiler. Hatta bayağı e, şeyde döndü. E, ne denir? E, Küfürler havada uçuştu açıkçası <gülüyor> e, ama e, gerçekten çok etkileyiciydi onu izlemek. E, onun dışında mesela şimdi buradan kapattıktan sonra şu an burada saat e, yedi buçuğa geliyor. Bunu kapattıktan sonra e, kalkıp işte hijyen işçileri grevde şu anda. E, onlarla... Onu soracaktım ben de onlar yapacaktı şimdilik sendika ertelemişti e, COP26'yı biraz bahane ediyorlardı ama işçiler gene grev karar almış hatta Greta seslenmişti temizlik işçilerini gelin Cuma günü birlikte grev yapalım fff ile birlikte diye e, evet onlar da hatta cevap verdi geleceğiz diye biz de şimdi e, oraya gideceğiz destek vermeye e, dün dün gerçekten e, çok güzel bir konuşması vardı e, Fridays for Future İskoçya'dan e, bir arkadaşın e, adını unuttum şu anda e, bu konuya bayağı bir e, dikkat çekti işte e, Emek hareketiyle iklim hareketinin bir araya gelmesi gerektiğinden evet. dolayısıyla e, şey biz de gidip orada e, onlar onların grev yaptığı yerde gidip e, destek vereceğiz onları da kendi e, iklim eylemlerinde görmek istiyoruz çünkü hani bu e, ikisi de birbirinden ayrılabilecek e, sosyal dönüşüm e, hareketleri değil diye söyleyebilirim yani açıkçası hem binanın içinde hem dışında her gün birçok eylem olmaya devam edecek ben şeyi merak ediyorum işte yakında anlarız herhalde onu da belki sonuna doğru sivil toplum büyük bir eylem yapabiliyor kopların sonunda bu sefer nasıl bir şey olur yoksa orayı tamamen göz ardı edip gene sokaklardan mı ee, devam ederiz. 6 Kasım'da olacak zaten. 6 Kasım'da var ama evet, içeride e, mi dışarıda var? sonunda da olabilir tabii. <gülüyor> yani 6 Kasım'da dışarıda olacak. Ee, evet. Onun dışında 6 Kasım'da sadece Glasgow'da değil hem Britanya'nın evet, her yerinde evet. olacak hem de dünya. Hatta şimdi İstanbul'un çağrısı da çıktı. Hemen birkaç saniyede söyleyeyim. Aralarında işte Sertap Erener'den Lale Mansur'a Sezen Aksiyo'ya. Ömer Mahdra'ya Serra Yıldırım Oya Baydar gibi isimlerinin olduğu Yetvart Danzinkan'ın gibi de isimlerinin olduğu 120'den fazla aktivist iklim için adım atılması konusunda Ve e, 6 Kasım'da Cumartesi İstanbul'da gerçekleşecek Eylemde genç aktivistlere destek olması Konusunda bir böyle imza metniyle çıktılar Şu andan itibaren basında da Yer alıyor Kadıköy'de olacak e, İstanbul'daki eylemlerde Evet sonunda da Belki olabilir ben bitirken bitirirken e, Yani Arada temasta kalırsak çok iyi olur, bulabildiğimiz her fırsatta konuşalım istiyoruz bunu. Çok değişik ve dramatik boyutları olan bir kop bu çünkü ve dünyada da artık işin sonuna doğru gelmeye geldiğimiz apaçık. Bu, bu Bir de Cambo denen pet, petrol da Kuzey, İskoçya'nın üstelik açıklarında, denizin açıklarında yapacakları bir arama vaziyeti var. Onunla da ilgili protestolar var. İşte onların hepsinin bilgilerini de tekrar konuşma fırsatımız olur diye düşünüyorum. Tabii, çok Cans sevinirim. Cansın, temasta kalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok Görüşmeler. teşekkürler Cansın, görüşmek üzere görüşmek üzere hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Abo, abo, abo. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Abo. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.